Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Orkinoslar hakkında bir açıklama yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinosu Koruma Komisyonu yani ICAT'in 23. toplantısı düzenlendi. 18-25 Kasım 2013'te Cape Town'da bir araya gelen Ay kayta taraf ülkeler Doğu Atlantik ve Akdeniz'de geçen yıl 13.400 ton olarak belirlenen av kotasında herhangi bir artış kararı almadı. Bu yılki toplantıda bazı taraf ülkeler av kotasında bilimsel gerekçeye dayanmayan artış talebinde bulundu. Ancak geçen yılın en önemli kazanımlarından biri olan bilimsellik konusu artış talebinin reddedilmesinde etkili oldu. WWF'in bu yılki toplantıda ön plana çıkardığı en önemli konulardan biri, Orkinos çiftliklerindeki izleme çalışmalarının yetersizliğiydi. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem, ölçümlenemeyen, yönetilemez IK taraflarının mevcut orkinos stokları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmadan balıkçılığı doğru yönetmesi mümkün değildir. Bu nedenle gereken araştırmaların düzenli olarak yapılması ve bütün hükümetler tarafından da desteklenmesi gerekmektedir. Denizlerimizde orkinos avına ilişkin düzenlemeler Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını belirleyen tebliğde yer almaktadır. Ancak ne yazık ki yasalarla belirlenmiş olan zaman, boy, ağırlık, kota ve av araçlarıyla ilgili kurallar raik hiçbir şekilde uyulmuyor. Bunun en son örneği önceki gün Marmara'da yaşanan orkinos katliamıdır. Bu da daha caydırıcı cezaları ve güçlü denetim uygulamalarını gerektirmektedir diye konuştu WWF Türkiye'den Doktor Sedat Kale. Ve sırada güzel bir haber var. Rusya'da iki ayı aşkın süre tutuklu kalan Greenpeace üyelerinden Colin Russell için de aynı zamanda kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanma kararı çıktı. Tutuklu olarak geçen 71 günden sonra... Russell cezaevinde kalan son kişiydi. Geçtiğimiz hafta görülen davalarda aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da bulunduğu diğer 29 kişi için tutuksuz yargılama kararı çıkarken Russell'ın tutukluluk süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verilmişti. Greenpeace'in itirazı üzerine 28 Kasım'da görülen davada Colin Russell'ın da tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kızları Madeline ile birlikte Rusya'ya giden Colin'in eşi Christine, Bu harika bir haber. Kızımızla birlikte çok yakında ona sarılabileceğimiz için çok mutluyum. Çok zor geçen, bu dönemde destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak tabii ki yargılama süreci devam ettiği için Colin ve diğer 29 kişi hakkında dava düşüp bu barışçıl insanlar evlerine dönene kadar gerçek bir kutlama yapmak zor. Umarım yılbaşını kızım ve eşimle birlikte evimizde kutlayabiliriz, dedi. 30 kişi hakkında holiganlık suçlaması devam ediyor ve Rusya hukukunda bu 7 yıla kadar hapis cezası getirebiliyor. Rus vatandaşı olmayan aktivistlerin soruşturma devam ederken evlerine dönüp dönemeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı. Rize İdare Mahkemesi, Artvin'in Arhavi ilçesi Kavak köyünde kömür eleme ve paketleme tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Kavak Köyü'nde kurulması planlanan kömür tesisi için köylülerin mücadelesi yaklaşık 2 yıl önce başladı. Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararına itiraz eden bölge halkının Rize Bölge İdare Mahkemesi'ne açtıkları dava kararın iptaliyle sonuçlandı. Çevre Eşirecilik Bakanlığı aynı tesisi için daha sonra ÇED gerekli kararı verdi. Çalışmanın ardından ÇED olumlu raporu da çıkartıldı ve bakanlığında onay vermesiyle tesisin yapımına başlandı. Ancak köylüler Rize Bölge İdare Mahkemesi'ne çet olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal istemiyle yeniden dava açtı. Mahkeme heyeti önceki gün bilirkişi raporunda dikkate alarak bakanlığın çet olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Mahkemenin durdurma kararına dayanak oluşturan 24 sayfalık bilirkişi raporunda Rusya'dan ithal edilecek kömür için radyoaktivitesi, ağır metal, mineral ve organik kimyasal içeriğinin ÇED raporunda ayrıntılı yer almadığına vurgu yapıldı. Suya karışan kömür tozunun temizlenmesinin ise imkansız olduğu ve arsenik başta olmak üzere pek çok kanserojen madde içerebileceğine yer verildi. Raporda tesisin yakınında yerleşim yerleri ile okul ve cami olduğu belirtildi. Kömür tozunun insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceği ifade edildi. Kavak köyünde toplanan vatandaşlar. Kömür Tehisi'ne karşı kazandıkları davanın sevincini paylaştı. 83 yaşındaki Kadriye Duman, 73 yaşındaki Güler Duman ve 53 yaşındaki Rukiye Duman sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı. Kuzey Ormanları Savunması, 1 Aralık Pazar günü Belgrad Ormanları ve Orman Bölge Müdürlüğü önünde yapılacak eyleme çağrıda bulundu. Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada İstanbulluların elinde kalan yegane doğa alanlarından birisi olan Belgrad Ormanları, Muhafaza Ormanı statüsünden çıkartılarak yapılaşmaya izin verilen bir tabiat parkına dönüştürülüyor. Bir ticari işletme olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bu kamusal doğal varlığımız da Kuzey Ormanları'nın bir parçası olarak yok oluşa sürükleniyor. Farkında mısınız denildi açıklamada. Kuzey Ormanları savunması, 1 Aralık Pazar günü Belgrad Ormanları'na yönelik tehditlere dikkat çekmek, 3. Köprü inşaatı nedeniyle Orman Bakanlığı'na protesto etmeyi amaçlayan bir etkinlik ve basın açıklaması düzenleyecek. Eylem hakkındaki daha fazla bilgiye twitter.com/taksimkuzeyormanlari adresinden ulaşabilir. Kampanyaya ise change.org/taksimkuzeyormanlari adresinden destek verebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.